Amentü ee, Müslüman olmanın temeli yani iman esaslarımız var Allah'a iman meleklere iman diye sıraladığımız çocukluğumuzda öğrendiğimiz Müslüman olmanın olmazsa olmazı olarak bildiğimiz bu iman esaslarını zannediyorum doğru öğrenmek de e, önemli onun muhtevasını hakikaten böyle bir kalp kıvamı haline getirmek de önemli. Zaman zaman bu konular da gündeme geliyor. Mesela Allah'a imanın çerçevesi tam ne olmalı? Nasıl bir yaratıcıya iman ediyoruz? Allah ile ilişkimiz nasıl olmalı? İslam'ın ...davranışlar, hayata yansıyan boyutu, amel dediğimiz alanla imanın ilişkisi nasıl olmalı? Yani Allah'a iman hayatımızı ne kadar etkilemeli? Bunlar da tartışma konuları oluyor. Bazen bir felsefi akımla bağlantılı olarak da bunlar gündeme geliyor... İşte toplumda şu eğilimler artıyor, artmıyor. Tartışmaları da var. Bu programda isterseniz bunun çerçevesini biz çizmeye çalışalım. Onun üzerinde düşünelim. Dolayısıyla hani kendimiz, herkes nasıl bir iman ilişkisi içinde olmalıyız? Bunları netleştirelim diye. Düşünüyorum e, Herhalde sizde tartışmaları Kamuoyundaki vesaire Takip ediyorsunuz Aslında yeni de değil değil mi Bu İslami değil. ilimler açısından Akaid açısından Kelam açısından Bu tartışmalar yeni de değil e, Biz şöyle bir çerçeve üzerine Konuşalım bugünkü sohbetimizde Diyorum hocam İnşallah Allah'a imanı konuştuğumuz yerde ister istemez karşımıza şeytan mefhumu da çıkacak. Nerede Allah'a iman davası varsa orada bir şeytan davası da var demektir. Zaten Allah'a iman niye var? Şeytana karşı olmayı belirlemek için, tespit etmek için var. Bu bizi şu sonuca götürüyor. Biz müminler olarak bizim yaşadığımız işte 50 60 yıllık hayatta veya ümmetimizin 1000 senelik 3000 senelik hayatında hani bir Müslümanı da aynı bir ümmetin bütününü de aynı görerek Evet. Bütün kavgamız Allahu Teala'ya iman etme üzerinedir ve sabittir bu. Allahu Teala'nın zatına imanımız. Em Emir buyurduğu şunlara inanacaksınız dediği şeylere imanımız sabit bizim üç kelime on kelimedir. Ancak karşı cephemiz yani şeytan cephesi bir çürük hayaletten oluştuğu için aslında batıl olan sistemini asra göre topluma göre şekillendirmiş, Ambalajlayıp göndermiştir. Adem Aleyhisselam'dan... Gönderiyor. Gönderiyor. insanlara böyle evet. sunumlar yapıyor. Çünkü mesela görünürde putçuluğu kaldırdı gibi görüyor iblis. Evet. Yani bir taşı yontup saygı tören kaldırdığı gibi Arap Yarımadası'ndan duruluyor. Ama onu hiç aratmayacak kadar yeni putçuluklar getiriyor. Ambalajlarını değiştiriyor. Evet. Yani hak aynıdır. Allah'a iman Adem Aleyhisselam'dan beri aynı. Aynı Allah, aynı melekler, aynı ahiret bir şey değişmedi. Evet, amen <gülüyor> ana çerçevede ana bir çerçe değişecek. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Mesela şiit aleyhisselam diyelim ilk peygamberlerden. Onun ümmetinden beri kıyamet günü hangi akide esasıyla dirilecekse inşallah bizim ümmetimizden de biri o akideyle dirilecek. Hiçbir şey değişmedi. Evet. Tek değişen şey peygamberin ismidir. Kur'an'da da değil mi? Her peygamber <gülüyor> geliyor ve e, ana akide tevhid, başka tevhid yok. Evet. Mantık tevhid üzerine kurulu. Evet. Dolayısıyla değişecek bir şey yok. Peygamberin ismi değişiyor. Şiit kalkıyor da Muhammed Aleyhisselam geliyor yerine. Evet. Batıl ise her yıl renklenmek zorundadır. Çünkü çürük bir şey. Sahte, düşmanlık üzerine kurulu. Dağınıklık üzerine kuruludur. Mümin tevhid üzerine yaşıyor. Batıl dağınıklık üzerine yaşıyor. Ama belki insanı avlamak için de o tarz <gülüyor> çeşitlendirmek gerekiyor. Onu söylüyorum yani. Evet. Bir 20 sene geçti mi, bir 50 sene geçti mi demode oluyor. Evet. Fikri. Misal ateizm diye bir şey çıkarıyor. Yani hiç Allah yok. Ee, hiç... İ, ...inanılacak bir tanrı yok... ...onların deyimiyle diye bir şey çıkarıyor... ...bir zaman sonra... ...Müslümanların mücadelesiyle... ...kendi fikirlerinin... ...hareketliliğiyle... ...bakıyorlar ki bu komik duruma düşüyor... ...yok ateizm değil de deizm olsun... ...diyor bu sefer... Evet. ...yani onun bir versiyonunu üretiyor... Evet. ...kökünde tevhidin dışına... ...taş ne olursa olsun... ...diye anlayış var... ...bu... Yani oralardan yola çıkarak Allah Teala'ya karşı savaşını sürdürüyor. Çünkü aynı şeyler bir tür demode oluyor. Evet. Ama tevhid inancı Adem Aleyhisselam'dan beri devam ediyor. Nuh Aleyhisselam da devam etti, İbrahim Aleyhisselam da devam etti, Efendimiz Sallallahu Aleyhisselam de devam etti, sonraki nesillerde devam etti, yani Kudüs'te de devam etti, Çanakkale'de devam etti, şimdi İstanbul'da devam ediyor. Tevhid hep aynı. evet. Çünkü tevhid güneştir. Her gün aynı potansiyelle insanları aydınlatıyor. Bunlarınki mum olduğu için bir gün şu mumu yakıyor, öbür gün öbür mumu yakıyor. Aynen. Karanlıkta bir şeyler yapıyor bunlar. Kendinden enerjik değil. Bu sebeple şuna hazır olmak gerekiyor. Biz müminler olarak allah Teala'ya imanımız... ...esaslar itibariyle hiç değişmeyecek inşallah. İnşallah. Hep öyle kalacak. Ama küfrün her gün bir renkle bu kalemun bir tiple karşımıza çıkacağına hazır olmamız lazım. Mesela e, bir dönem işte cahiliye bildiğimiz cahiliye adlandırdığımız esasen kalkmış değil dünyadan o. E, kendi putunu kendin yontuyorsun keserini alıyorsun. ...bir put yapıyorsun... ...helvadan yapıyorsun... ...ister helvadan da olur... ...canın isteyince de yiyorsun... ...çamurdan da olur... ...çamurdan, Çamurdan da, olur, evet. da olur... ...sonra onu oturup ocakta tuğla yaparsın... ...yani putunu da yapıyorsun... ...bunun komiklik olduğunu görünce... ...iblis ya da bu çürüyünce... ...insanların gözünde... ...başka bir sistem getirdi... ...paraya tapındırdı... ...onun da müminlerin imanı önünde... ...dayanmadığını görünce... ...üç asır sonra onu da değiştiriyor bizim ana mantık olarak hiçbir zaman yılmamamız gereken bir şey var karşımızdaki düşmanın adı iblistir şeytandır imanımızın düşmanıdır ve bu çok yoğun tecrübeli yani binlerce binlerce senenin tecrübesiyle çalışıyor iblis bu binlerce senenin tecrübesi olarak da toplumdan topluma farklı yatırım yapıyor ...zaman aşımına çok dikkat ediyor... ...iblis... ...biz şimdi batı kültürünün... ...ürünü filan felsefi akım diyoruz... <gülüyor> ...ya batı... ...iblisin... ...sesinin yansılandığı yerin adı orada... Evet. ...şirki o pompalıyor... Evet. ...ama bunu... ...onun ağzından... Yani, yani Batı'nın ağzını kullanıyor, daha önce Yunan ağzı kullanıyordu. Rus'un ağzıydı. yani diyelim ki komünizmle veya... O zamanlar evet komünizm yani, yani Çin, işinlendi. Çin'den geliyordu e, Mao'nun sesiyle. Şimdi yani komünizm mesela iblisin en fiyasko yatırımlarından biri oldu. Evet. Yani çok fiyasko oldu, o kadar çabuk biteceğini zannetmiyordum. Çünkü onu silahla getirmeydi. O, o bile denedi. 70 yıl sürdü <gülüyor> hocam yani. Bir, Hala devam ediyor içinde. 70 edici, yıl evet. sürdü ama bitmedi. Fakat mesela kapitalizm gibi uzun bir projesi olmadı. Soluğu evet. kısa oldu. <gülüyor> İnşallah kapitalizmin de akıbeti o olacak. İnşallah. Yani, yani e, iblisin çaresi yok. Orjinal üretmediği için teslimi ana kaynağı teslim olmadığı için taşıma suyla ile değirmen çeviriyor. Evet. su ile çevirdiği için de bir orada değirmen kuruyor bir burada değirmen kuruyor fakat şunu da söylemek Hı? lazım tabi siz bunu iblisin projelerinin akamete uğradığını uğrayacağını ifade çerçevesinde söylüyorsunuz ama farklı versiyonlar üreten bir e, merkez de aynı zamanda değil mi? Seri üretim, merkezi, evet, Seri çalışıyor. üretim. Yani hı hı. insanın e, hani amelleri süslüyor deniyor ya, değil mi Kuranda da? Yani bir tür süsleme becerisi de var. Şimdi, şimdi iblis insan sayısı kadar model üretebilir. Evet. Herkese kendi kendi tanrıçalığını verebilir. Yani evet. herkesi kendisinin tanrısı yapacak kadar kabiliyet var. Çünkü bunu vurgulamaya çalışıyorum üstadım. Ben e, şunun şurasında 60 yaşındayım diyelim. Evet Allah. Im. Siz e, 70 yaşındasınız. İnşallah 90 yaşına geldik bir gün. Ümmetimizin yaşını ölçelim. 1400 sene. Evet. Oldu 2000 sene diyelim. İblis bizden de ümmetimizden de yaşlı. Evet. Ve e, siz 15 yaşında imam hatipte bu kültürü edindiniz. Ben 10 yaşında hafız oldum ve edindim. Yani iblis yaratılırken böyle yaratıldı. Yani evet. her anlamda profesyonel iblis evet. Dolayısıyla Allah'ın dinine Kur'an'ına yüz sarılmaktan başka iblisin profesyonelliğine karşı duracak bir gücü yoktur insanlığın yani parmağını kaptırmak diye bir şey var ya iblize parmağını kaptıran bütünü gider hiç ibli risk olur. var tehlike var yani evet. bizmutine şeyan Racim diye Kur'an okurken veya yataktan kalkarken hani hep şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Bu mantık budur aslında. Evet. Yani sadece Kur'an okuyoruz. Kur'an okumanın şifresi değil. Hayatın şifresi bu yani. Evet. Allah'a sığınılacak bir e, tehlike. Yani bizim düzeyimizde değil bu tehlike. Evet. Yani ben mesela 80 kilo güreş yapıyorum. O da 80 kilo. Aynı kulvarda güreşmiyoruz biz. Evet. Yani bu düşman olağanüstü donanımlı ve insandan eski yaş itibariyle. Evet. İnsandan eski. Ben 100 senedir hesap yapıyor olabilirim. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın zamanından beri ümmetin serüvenini hesaplayıp bir proje ürettim diyelim. Evet. Bu mel'un cennette çizdiği krokiler üzerinden çalışıyor hala. Evet. Yani deyim yerindeyse ki öyle cennette planladı bunları Kur'an'dan öğreniyoruz. Bana ömür ver ben de bunları Burada, sapıtayım dedi. Buradan şimdi çok güçlü bir düşman Profili çıkarıyoruz. Güçlü çıkarıyoruz ama Allah'ın amasını söylemek lazım. İşte amaya geleceğiz. O <gülüyor> ne kadar güçlü olursa olsun evet. benim iki seçeneğim var. Ya bireysel olarak onunla uğraşacağım ben. Evet. Eridim gittim. Evet. Ya da Allah'tan yana tavır koyacağım. Evet. Grubum Allah olacak benim. Müminlerle beraber olacağım. İblis hiç olacak benim için. Evet. Allah'ın muhlis kullarından olunca iblisin bir fonksiyonu yok. Ama biz o zaman Allah inancımızı heh, sağlam yapmamız lazım. Allah'tan yanayım deyip evet. iblisin de çarşı pazarında dolaşanlar açısından bir risk var. Kredi açmamak lazım. Sıfır bağlantıda olacağız evet. iblisle. Ama ticaretini iblis mantığına veriyorsun. Evet. Düğünlerde vesairede iblisin tarafına taviz veriyorsun. Allah'tan yana... Olsan bile penceren açık olduğu için... ...kimyasal zehri onun sana geliyor. Zehirleniyorsun. O zaman biz... ...iblisin karşısında olmayı... ...yüzde yüz Allah'tan yana olma olarak anlayacağız. Tavizsiz mümin olacağız. Siyasette, ekonomide, ziraatte, ticarette... ...aile ilişkisinde, eğitimde... ...her alanda Allah'tan yana olacağız. Tam da orada sanıyorum problem hocam. Yani... Mesela Allah'a inandım diyoruz ama hayat alanlarımızı biz Allah'a inandımın eksenine oturtmayabiliyoruz. İnanmayı hayali o, bir konu olarak O görüyor. nasıl oluyor? Yani nasıl bir sapma var orada ki? Yani aslında bizim ana enerji kaynağımız Allah'a inandım olmalı değil mi oradan başlamalıyız Allah'a inandım Hayatı kurgulamayız. biz olmalıyız evet. Allah'a inandım sözü evet. telaffuz ettiğimiz değil aldığımız nefes gibi olmalı evet. kullandığımız kelimeler gibi değil şimdi ashab-ı kiramla farkımız ne bizim ya aynı Kur'an'a inanıyoruz diye sık sık sorulur mesela evet. nedir ashab-ı kiramla farkımız belki binlerce fark var coğrafi, etnik bilmem ne ama en önemli fark İmanettim sözü Asabikiram'da teslim oldum anlamına geliyordu. Bizde ise ideolojik anlam taşıyor bir manada. Yani evet ben Allah'tan tarafıyım, doğru. E, bu ticaret neye göre? Dünya şartlarına göre. Asabikiram'da o yoktu ama. İman ediyor, ailesi ona göre o gün dizayn oluyor. Mesela çok önemli bir ayrıntı ee, hepimizin içini burkan bir duygu vardır. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e yıllarca hizmet ettikten sonra Ebu Talib niye mümin olarak ölmedi? Evet. Yani onun o hizmetinin karşılığı şimdi cennetlerde ırmakların üstünde oturmak olmalıydı düşünüyoruz. Evet. Yani be ne böyle düşünmüşüz. İçimizde yani öyle geçse. Sanki benim amcam öyle battı gitti gibi. Evet. Bir burukluk oluyor insanda. Ee, ama biz bunu kendi ağzından yakalıyoruz efendimizin Doğruluğuna bir itirazı yok. Değil mi bu evet, talebe? İtiraz olsa şahsiyetli bir adam sevmediği birini niye desteklesin? Evet. Bir itirazı yok. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yalan söylüyor diye de bir şeyi yok. Aşırık diyorsun yeğenim de demiyor. Evet yeğenim doğru söylüyorsun diyor. Evet. Ama niye mümin olmuyor? Burada çok hoş olmamakla beraber delikanlı bir tavrı var Ebu Talib'in. Elikanlı tavrı çok önemli Yani ben hala Mekke toplumunun ne diyeceğini Önemseyen birisiyim diyor hı hı, evet. Yani seni doğru kabul ediyorum ama göleneklerim, Göreneklerimi de bozmak istemiyorum Yani Bana hala kadınlar Muhammed yaşlandı Cehenneme girmekten korktu Atalarının dinini Ebu şey, Talip Ebu Ebu yaşlandı. yaşlandı Atalarının dinini bıraktı ...derler diyor, toplum kompleksini ...atamamış henüz, evet. atamayınca ...kendisini ...iman etmeye de layık görmüyor evet. ...yani böyle iman olur mu ...düşünüyor, bu zahiren ...delikanlıca bir tavır bu ...ama ahiretin berbat ediyorsun ...efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona ...ne buyuruyor, amca bir tek ...kelime istiyorum senden diyor, ya, la ilahe ...illallah diye diyor, evet. başka ...bir şey istemiyorum senden diyor Hani bir tür kendisini efendim, ondan sonra senin kefili olarak gösteriyor ona. Ki öyle olacaktı zaten. Evet. Ama o kelimeyi niye söylemiyor? Biz söyledik ne kadar kolay işte. Evet. Mesela biz o kelimeyi yüzle falan söyleriz. Ne var ki bunda? Niye o söylemiyor? İçindeki delikanlı ruh buna izin vermiyor. Hala itirazları var, sisteme itirazları var. Nedir o? Bütün sistem Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiğine göre olacak. Yoksa Allah'a imanında bir sorun yok Ebu Talib'in. Hiç yok. Mesela e, dedesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yani o deve hikayesi çok meşhur ve çok orijinal bir şey. Ben evet. develeri mi isterim? Kabe'yi sahibi korur diyor. Demek ki Allah'a imanı var. Bir Allah inancı var. var. Var tabii. Ama o Allah inancında problem var. O Allah inancında yani Allah'ın varlığına var diyor. Etkisine var demiyor hmm. Etkisine var demiyor Hayatı yönlendirmesine var demiyor Bu da şirk dediğimiz şey işte Yani bölünmüş Allah inancı Bölünmüş i̇şte tam bunu konuşmak lazım Yani şu sıralarda Hani e, kamuoyunda tartışılan e, Mesele de biraz bununla ilgili Yani Allah'a inanıyor Ama ondan sonrası o orada ben burada Hı, O evet. orada ben burada inancı Yani Allah var Onun varlığından bana bir zarar olmadıkça var olsun canım O Allah'ın varlığı Ne anlama geliyor Bu anlayışta hocam Bizim imanımızda hiçbir anlam taşımıyor bu. Böyle bir evet. Allah olmaz evet. Yani bu gökyüzünde ...filan uzay cismi varmış demek gibi bir şey bu. Evet. Mesela Merih diye bir şey inkar edebilir misiniz? Var mı Merih diye bir gezegen? Var. Evet. Olmasa size ne olacak? Evet. Varlığından size ne zarar? Evet. Yani öyle bir Allah inancı bizim iman ettiğimiz Allah inancı değildir. Biz şeriatına teslim olduğumuz Allah'a iman ediyoruz. Ahirette bizi huzurunda hesap edecek Allah'a iman ediyoruz. Bize Kur'an gönderen Allah'a iman ediyoruz, melekleri olan Allah'a iman ediyoruz, kaderimizi yazan Allah'a iman ediyoruz. Şeriatı olmasa olmaz mıydı diye böyle bir şeytanca bir soru. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Onu yani. soruyorlar zaten. Değil mi onu soruyorlar? Biz şeriatımızı kendimiz belirleyelim. Belirleyelim. Ha, o zaman da diyoruz ki. Ne ne ne yapıyorlar o zaman? Yani Allah'a. Allah'ı nereye koyuyorlar? Nasıl bir e, Allah madem çerçevesi çiziyorlar? Soru şeytanca, ben de cevabını şeytan anlayacağı <gülüyor> şekilde vereyim. O zaman niye Allah yaratsın ki masrafına değmez insan? <gülüyor> Gibi değil Yani mi? Madem öyle. yani Allah Niye, niye yaratsın yar ki değil yani, mi? Yani bir şey... Allah için insanın ne anlamı var ki o zaman? Yani işte tam Anadolu deyimi ya da kapitalist kafayla masrafına değmez insan o zaman. Yani <gülüyor> bir insan... Evleniyor çocuk olsun diye evet. aile hayatı olsun diye evleniyor bunlar olmadıktan sonra evliliğinden niye diyecek ki insan en üstün varlık bu en üstün varlık kedilerin bile teslim olduğu kudrete teslim olmayacak evet. e niye yaratılsın ki insan o zaman yani Allah'ın şeriatını niye var diye sorgulayan önce kendisi niye yaratıldığını sormalı evet. gereksiz benim yaratılışım. Beni kim getirdi buralara demesi lazım ki o mantık zaten intihardan başka bir yere gitmiyor sonunda. Onun da diyen var hocam, onu var, da diyen tabii. var ama dediğiniz gibi o intihardan başka bir yere gitmiyor. Onu tıkanlı bir yoldu şey vardır biliyorsunuz Albert Camus başkaldıran insan diye bir kitap yazmış orada söylüyor yani e, Tanzia ya isyan etmenin tek realist şey diyor mantıklı intihar etmektir. Yani niye bana bu canı verdin demektir ama kimse intihar etmiyor. Kimse intihar etmiyor yani. Öyle Çok... bir şey yok yani. Çok var da yani insan içinde aslında intihar bandında dönüp duruyor insanlık. Yani intihar illa ölüm demek değildir yani. Hayatı anlamsızlaştırdığın zaman, bir hayvan gibi yaşamayı kabul ettiği zaman insan İntihar etti zaten yani. Cesedi Şu duruyor. açıdan hocam mesela yaşıyorsunuz yani. Anlamsız yaşıyorsunuz, yanlış yaşıyorsunuz falan ama. Nefes alıyorsunuz. Nefes alıyorsunuz. Hayatı idame ettiriyorsunuz. Allah'ın verdiği canı kullanıyorsunuz. Yani sonuçta o canı kendiniz üretmediniz. Allah'ın verdiği canı kullanıyorsunuz. E, kullanmayın o zaman. Tabii. Kullanmayın o zaman. Hem kullanıyorsun, hem yaratıcının iradesinin dışında kullanıyorsun. Terslik orada. Yani bu baş kaldırıyı biz bir çocuğun ailesini isyan etmesinde de örnekleyebiliriz. Yani evet. hem annen baban bunlar, hem de bunların sana müdahalesine karşı çıkıyorsun. Ee, bunu ne kadar abes? görüyorsa insan yani seni ben süt emziriyorum ben doğmana sebep oldum yaşamana sebep oldum seni sokağa bıraksam donup ölecektin sen buna rağmen beni yok kabul ediyorsun şimdi bunu büyüttüğümüz zaman uzay çapında büyütünce Allah-u Teala'ya isyana benziyor bu. Evet, evet yani yaratıyor rızık veriyor senin için cennet hazırlıyor cehennem hazırlıyor ve sen yok kabul ediyorsun allah Teala'yı insanın deliliği bu bu Çocuğun şımarıklığı, edep dışı kalışı ya da nankörlüğü neyse ailede insanın da allah Teala'ya karşı yok diyerek ya da şeriatını yok kabul ederek. Evet. Hangi tür olursa olsun. Yani şeriatını yok kabul etmekle kendisini yok kabul etmenin farkı yok Allah-u Teala'ya. Evet. Yani ben seni kabul ediyorum ama üzerimdeki etkin olan şeriatını kabul etmiyorum demek daha da kasıcı aslında. ...yani hiç ben böyle bir şey kabul etmiyorum... ...diyen biraz daha... ...kendi çapında doğru gibi söylüyorsunuz... Diyor. ...yani var kabul ediyorsun... ...etkisini nasıl yok kabul edecek... ...ne biçim var bu... Evet. ...ne, ne biçim, biçim var? var yani... ...etkisi olmayan var... ...böyle bir şey olmaz ki... ...hem diyorsun ki uzayda hiçbir cisim boşuna değil... ...o boşuna dönmüyor... Bir ...çekim alanı var, bilmem ne var... ...yörüngesi var diyorsun... ...her şeyi varlığına bir sebep kabul ediyorsun... E ...Allah'a var diyorsun... Şeriatına gelince yok diyorsun. Bu çelişki insanın sağ eline bakıp sol elim yok demesi kadar büyük bir çelişki. Yani hiç elim yok dese insan kesip atsa bir anlamı var da bir elini görüyorsun da öbür eline yok diyorsun evet. gibi bir çelişki kabul ediyoruz bunu. Burada baştaki sözüme tekrar dönüyorum. Şeytan ateist yani hiç Allah kabul etmeyen düşüncenin. B versiyonunu da üretmiştir. Evet. Niye üretiyor B versiyonunu? Yani bunalan buraya gelsin. Biraz da burada e, oyalansın. oyalansın diye. C versiyonu da var. Nedir o? Tövbe tövbe olur mu ya Allah Teala elbette hesap soracak bize. Faiz niye var? O bölüm hariç. Bu C versiyonu. Hmm. C versiyonu. E, zinaya bulaşan için de D versiyonunu üretiyor. Yani iblis sahte üretim yaptığı için Güneş gibi bir kandil yakamadığından iblis mumlarla olduğu her sokak başında bir mum yakmak zorunda o. Aksi takdirde insanlar güneşi ararlar. Yani binbir melanetini binbir ambalajla insanlığa getiriyor iblis. Biz müminler olarak Allah'a imanımız açısından şeriatına teslimiyetimiz açısından becerip bu binbir tuzağına hazır olmamız lazım iblisin. Yani yarın daha değişik bir versiyon üretecek belki. Yani nasıl insanlar şimdi e, dijital para ürettiler. Önce altındı değil mi bizim paramız? Evet. Sonra kağıttan paraya razı olduk. Sonra çeke razı olduk. Şimdi ikisi hepsi kalktı. Hayali bir para. Evet. Yani sembolik bir para. Bitcoin falan. Yani neyse adı benim e, Hı -hı. Yani daha çeşitleri olacağı için Olacak. Onun, onunla da Doğru. daraltmak istemiyorum. Hı -hı. Şimdi aynı şekilde de iblis Putçuluk dedi olmadı Kraliyet dedi olmadı ateizm dedi olmadı komünizm dedi faşizm dedi sosyalizm dedi her gün bir şey diyecek gibi demek zorunda Çünkü aslında şöyle de bir şey bakılabilir mi hocam yani şeytan burada başarı da görüyor kendine göre Değil mi kitlesel yani kitlesel insanlığı alıp götüremiyor ama e, epey yani, kapıyor. E, kapıyor epey. E, başarı da görüyor. Yani o farklı işte Kur'an onu e, süsleme diyor, değil mi? Yani günahı süsler. Şimdi süsleyerek getiriyor ve başarı da görüyor. Şunu söylemek lazım. Yani bütün bu farklı oyun çeşitlerine karşı Müslüman nasıl bir? zihniyet geliştirmeli. Nasıl bir filtre oluşturmalı ki ya bunları her bir oyuna ayrı gayretle böyle gerek şey, kalmadan gerek kalmasın. Abi, yoksa biz parça parça oluruz. Evet. Yani imanımız parça parça. Biz şimdi komünizm için ayrı bir dosya açacağız. E, ateizm için ayrı bir, faşizm için ayrı. yani her şey için bir dosya açarsak. Biz de hocam biz... yani böyle İlla bir izin tarzında bir ideolojik formasyon olmayabilir. Yani hayatın içinde insanın daha kolay hemhal olacağı, onunla buluşacağı alanlarda işte köşe başına mum dikme diyorsun. Onun onun izim getirmesine gerek yok. Benim ölçüm şu olmalı Üstadım. Allahu Teala'nın rızası dışına çıktığım her nokta o şeytanın noktasına kayışımdır. Yani evet. üçüncü bir mekanım yok dünyada benim. Ya Allah'la beraberim Celle Celaluhu. Evet. Ya da ondan çıktıktan sonra gerisi şeyden. وَمَا دَا بَعْدَ الْحَقْقِ اِلَّا الدَّلَالِ Ayet çok açık, açık. Hakkın dışında her şey sapıklı. Evet. Yani ortada tampon bölgede durmaz insan. O zaman hakkı tam bilmek lazım. Birinci işimiz hakkı bilip ashab-ı kiramı örnek alıp ashab-ı kiramın Müslümanlığı. Evet. Dünyada tartışılmayacak tek Müslümanlık modeli odur diğer Müslümanlık modelleri de e, versiyonlar olarak yine oraya götürüyor olsa da yani zihnimde ben mesela herhangi bir sahabe, Halet bin Beridin inandığı kadar inansam cennete girer miyim? Allah'ın izniyle girdiği yerlere girerim <gülüyor> filan <gülüyor> filan kelam kitaplarına girmek zorunda değilim artık. Evet. Onun için kocakarı iman ediyorlar ya. Evet. Yani şimdi mesela sade iman. <gülüyor> benim nenelerimi ben hatırlıyorum. Allah sizinkine de bizimkine de rahmet etsin. Amin. Ben... E, anne annemi mesela... ...çok iyi hatırlıyorum... E, ...Çince bir harf... ...ve Arapça bir harf... ...ve Türkçe bir harf... ...üçünü karşı karşıya getirsek... ...bunların hangisi harf desek, Elif harfini getirsek mesela... ...hangisinin... Kur'an'a veya İslam'a işaret ettiğini anlayamaz bir kadındı. Evet. Belki Çince'yi biraz daha böyle karışık gördüğü için bu Kur'an harfi olabilir derdi. Evet. Allah rahmet eylesin ama imanı benden güçlüydü. Evet. Tartışmasız bir imanı vardı. Ben e, izleyicilerimizin e, yani dinleyenlerimizin e, affını dileyerek bir örnek vereceğim. İman açısından felç geçirdi. Evet. E, yatmak zorunda kaldı bir kadir gecesi felç geçirdi, İstanbul'a getirdiler onu yatıyor, kıpırdamadan yatıyor sadece ee, babamla babam iyi tikaftaydı, ziyaretine gidememiştik bayramda ziyaretine gittik. Babam salonun öbür ucunda oturuyor, babam onun damadı tabi. Evet. Ee, babamı alim adam olarak biliyor, ben de yanına oturdum. İşte nasılsın nene, ne yapıyorsun? Biz nene deriz. Biz de öyle deriz. Anne anne. Evet. Şimdi yeni yeni oldu. <gülüyor> evet. Nasıl de ne yapıyorsun ee, ağrın var mı sizin var mı dedim üstadım e, dedi ki oğlum dedi çok yorma beni dedi bak dedi şu odanın ucunda bir alim var ve ben uzanarak yatıyorum anlamıyor musun öleceğim ben dedi Allah Allah hocam ne diyeceksiniz bu kadına şimdi <gülüyor> damadı filan değil evet. onun oğlu o zaten Oğul, tabii, evet. oğlu ama Alim ve bir Müslüman kadın ben alimin önünde yatıyorum diyor. Ya. Hocam bu neyi Allah gösteriyor? Allah'ın dinini anlatan insana saygısını gösteriyor. Evet. Bu herhalde imandan başka bir şeyden kaynaklanmıyor. Bir ona yani, doğru. Yoksa o onun damadı olduğu için elini uzatıp elini öptürebilirdi. Evet. Böyle zaten el öptürmesi mümkün değil. Bu anlayış el öptürür mü damadına? Ya. Bu. İmandan kaynaklanıyor Bu kadının kelam ilminden Akayet ilminden Ondan sonra meleklerin sayısından Hiçbir şeyden haberi yok Bir Allah biliyor evet, Bir evet. cennet biliyor Kocasına itaat diye bir şeyi biliyor Kur'an var diye biliyor Okumak nasip olmamış ona evet. Kur'an Seferberlik denir bizim Karadeniz Seferberlik yıllarının kadını evet. 90'da da, 90 da Benim vefadini. annem de Çok sonraları torunundan öğrendi hocam Kuran okumayı, o dönemler öyle yani. Ondan fazla çocuk doğurmuş ve hepsini de tarlada büyütmüş, ekinle meşgul olmuş bir kadın olarak ona nasip olmadı ama evet. hafız çocuk yetiştirdi, hafız torunlar yetiştirdi. Onları, onları umutla bağlandı. Bana sarılırdı mesela, e, beni siz bırakma oğlum derdi. Evet. E, şimdi bu kadının yapabildiği bu, bu kadın e, o ilk. ...Kur'an'ın indiği günlerin sahabesiyle beraber eşit düşünüyor. Evet, evet, evet. Belki, belki bir ilahiyat fakültesi talebesinden sorun çıkar kıyamet günü. Oraya daldı, buraya Mutesili'ye daldı, Kadiri'ye daldı. Bu kadından çıkmaz. Çıkmaz. Sacan. Çıkmaz. Bu tam teslim. O haliyle oruç teslim. tutmaya kalktı. Caiz değil orucu. Evet. Yani Ona oruç bozdurmak için de bir afet. Yani oruç da bozduramıyorsun kadına. Değil mi? Evet. Şimdi, yani oruç bozmayı <gülüyor> sanki imanla ba bağlantılı bir mesele oluyor. Yani ...halbuki öyle. ruhsat veren Allah. Yani Allah, evet. O ayrıntıyı bilmiyor. Evet. Allah oruç tetti, öyle ölmek zorunda... O. Öyle değil inanıyor. Mi? Evet. Bu mesela şimdi biz şöyle zannediyoruz hocam, çok derin kitaplar okuyarak imanımız yükselcek. E bu kadın kitap nedir, alfabe nedir bilmiyor. İmanını ölçüm yapamıyorsun. Yani. yani. Allah rahmet etsin hepsine. Onun için bazı alemler e, hacı neneler, köy neneleri gibi ölmek istiyorum demişlerdir diye rivayet edilir. Evet. Niye? O derin felsefi düşünceler hep sorun oluşturuyor kafalarda. Evet, değil mi? Bu sorun da... Gidip geliyorsun. Yani, çizik oluşturuyor. Çizik Hiç yok. Evet. Çizik oluşturuyor. Yani doğallıkla sunnilik arasındaki gel gitler bunlar. Evet. Bu sebeple her şeyden evvel bu neneler gibi yaşamak lazım bu dünyada. Evet. Tamam kelam kitaplarını okuyalım ama bunları ders geçmek için okuyalım. Bu neneler bizden karlı kıyamet günü. Evet. Çünkü buna kimse sen Fahri Razi'nin kelam ilminde filan yani konu ne Yani ahi, dediğini... ahireti düşünmeden yaşamamak da lazım değil mi hocam? Yani or orada Allah'ın huzu yani Allah inancındaki bir sapma ahiret şeyini de karma karışık eder değil mi yani, yani hocam önce ahiret zarar görüyor zaten değil mi yani yani bir insan efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor mesela mümin zina ederken mümin olarak zina etmez diyor evet yani iman zarar görmedikçe sen bir günah işleyemiyorsun, i̇şleyemiyorsun. zaten yani kaynak elektrik kesilmediği sürece sen karanlıkta kalmıyorsun bir Müslüman bankanın kapısında girip faizli bir protokole imza atarken o taa Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme imanı filan zedelenmeden bunu yapamıyor. Evet sonra ikinci namazına gidip e, namaza durunca inşallah tertemiz oluyor gene tevbe ettiyse bir sıkıntı yok ama o ahiret zarar görmedikçe dünya mamur olmuyor hocam. Şeriat ölçülerini Aşıldığı zaman Aşıldığı tabii. yoksa yani. zaten dünya mümine helal, evet. helal olanında bir sıkıntı yok. Harama kayarken ahiret zarar görüyor. Yani yırtılmadan yıpranmadan bir şey olmuyor. Bu sebeple biz canımızı korur hissiyatı ile ahireti korumak zorundayız. Ahireti de hiçbir tartışmaya izin vermeyecek şekilde koruyacağız. Mesela bana bir soru soruldu bir gün. Dendi ki bazı alimler Allah göktedir diyorlar. Bu doğru mu? Ben ona cevap olarak dedim ki hala o cevabımın üstündeyim. Böyle bir tartışmanın varlığını inkar edemeyiz. Bazı alimler bu ümmetin çocukları Allah göktedir dediler. Bu yanlıştır diyen alimlerimiz de var. Ve bu bin seneye yakın zamandır tartışılıyor henüz çözüme uğramadı çözüm görmedi dolayısıyla sevgili kardeşim size tavsiyem şudur Allah gökte midir yerde midirden bırakın siz siz Allah'a göre neredesiniz ona bakın dedi. evet Ya çünkü sen kıyamet günü hangi tarafı tutuyordun sana bir soru sorulmayacak ama Allah sana bir yer emretmişti sabah namazında camiye gel demişti sen orada mıydın evet evet Ramazan-ı Şerif'te iftar Allah sofrasında mıydın Allah'ın istediği mi? yerde misin ya bizim için bizim birinci de. acil konu bu evet Önümüze çıkan hep ikincil konular ne olursa olsun birinci konudan yer alacak muhakkak. Evet. Yani mesela hocam ben veya siz veya bir Müslüman kıyamet günü ben Allah'ın emirlerinin neresindeydimden önce sen filanca alemin görüşünü anlamış mıydın diye sorulacak mı? Sorulmayacak. Sahabe böyle bir şey biliyor muydu? Evet. Yine ben bir kardeşimize dedim ki sahabenin. ...konuşmadığı herhangi bir şeyi... ...konuşmadığın için sana kıyamet günü soru sorulmaz... ...merak etme... Evet. ...ama elbette ilahiyat fakültesinde... ...doktora yaparken... ...bir başka e, dağıyla... ...bir sapık fırkayla konuşurken... ...ilim olarak bu mücadele lazım... ...onu konuşmuyorum ben... Evet. ...benim gibi avamdan sıradan Müslümanı konuşuyorum... ...yani Ömer bin Hattab... ...radıyallahu anh'ın bilmediği bir şeyi... ...Allah bana sormayacak kıyamet günü... ...çünkü dine ilave yok... Evet. ...dine... Saldırılara karşı teakkuz var, e, e, taarruz var. Ayrı bir mesele yani onlar ilim adamlarının işleri. Sıradan Müslümanlar ashab-ı kiramın iman ettiğine iman edip cennete gireceğiz. Biz Bizim vazifemiz bu. Allah bizden bunu bekliyor. Ayrıntıya girdikçe orijinali kaybediyoruz biz. Mesela Kur'an-ı Kerim 114. Suredir. Bu surelerin bir kısmı Mekke'de inmiştir, Medine'de inmiştir. Ve şu anda elimizdeki Kur'an-ı Kerim e, dizilirken iniş sırasına göre dizilmemiştir. Evet, yani evet. Nüzul sırasına göre. Ee, evet. En son suresi ilk inen surelerden. Evet. En son suresi ilk surelerden. İhlas suresi ilk surelerden. Evet. En sonunda duruyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi biz bir komisyon kurup, senelerce uğraşıp, ...bunu ilk inişine göre... ...dizmeye kalksak... ...soru soruyorum... Evet. ...ve on kişi sabah akşam çalıştık... ...ömrümüzü verdik... ...dizdik... ...bir kere İhlas suresini okumak kadar... ...değeri var mı Allah katında bunun? Evet. Yok... Yoktur. Yok. Niye Allah yeniden dizin Kur'an'ı mı diye... bir şey ...emretmedi Emretmemiş, ki... ...üstelik de evet. karıştırmayın diye emretti... Evet, evet. E, ...ama bir kere İhlas suresi okuyana... ...cennet vaat ediyor... Evet. ...üç kere okuyana Kur'an okumuş kadar... ...sevap vaat ediyor... Benim asıl vazifem felsefesini yapmak değildir dinimin. Asıl imanım benim bu orijinal asa abi kiramdan kalan bölümü oturup iyice yaşamak. Ebu Hanife rahmetullahi aleyhim verdiği ölçülere göre de muamelatımı yapmak benim. Çünkü ben ondan muamelat yani ne yapacağıma dair ayrıntı çıkaramıyorum. Allah rahmetesine Ebu Hanife bunu... ...ekmeğe sürmüş kaymak gibi koymuş ölme... ...onu da yerim, cennetime girerim... ...bu arada helal ticaretim yapar... ...zengin olurum... ...evlenirim çoluk çocuğum olur... ...siyasete girerim, ümmeti Muhammed namına... ...siyaset yaparım... ...tarlama gider ziraat yaparım... ...elma dikerim, armut dikerim... ...bunların hepsi helal zaten... ...asıl sorunumuz bizim... ...yolda giderken sağa sola bakıp... ...tabelalarla meşgul olmadır... ...yani şeytan sürekli... Reklam tabelası koyuyor önümüze. Bak buraya diye. Direksiyondaki bir insan fazla tabela okumamalı. Yani sürekli evet. tabela okursan kaza yaparsın. Şimdi hep direksiyonda mıyız, yanda mıyız hocam? Yandaki de bakmamalı. Şoförün evet. dikkatini dağıtıyorsun. Evet. Bir insan arabanın bagajındaki diyorsa ona diyecek bir şeyim yok evet. yani. Biz koltuklara Buradaki oturuyoruz. ki ana zihniyet zaafımız ne hocam? Yani niye buralara savrulur insan bu hani sahabe imanı ya da koca karı imanı o sade iman kendisini ahirette yüzü ak çıkaracak olan e, ana kişilik çerçevesi e, yerine işte mesela Allah ile ilişkinin boyutlarını tartışma vesaire Allah'ı bir yere yerleştirme, konumlandırma yani bir cüret yani Şimdi hocam, nereden çıkıyor bu? bizde bir merak var insanız evet. biz. Bu merak olmasa insanlık 7 milyar olmazdı bugün. Evet. Göktelenler olmazdı, uçak olmazdı, bilgisayar olmazdı, bu mikrofonlar olmazdı. Yani olur var. insanda diyorsunuz. Allah böyle yaratmış. Evet. Öbür türlü ilk 100 senede biterdi insanlık. Evet. Bir merak var, tamah var, evet. hırs var. ...yani bu bizim yaratılışımız böyle... ...yani her gün yeni bir şeyler... ...her gün üç defa bir şeyler yemek istediğimiz gibi... ...bilgimiz, merakımız da artıyor... ...yani tabela okumak bize zevk bizde... Evet. ...ve bundan vazgeçemeyiz biz... ...yani insanların imkanı olsa... ...hiç uyumayıp gecede araştırırlar... Evet. ...Allah'tan yoruluyoruz ...göz kapaklarımız kapanıyor... ...mecburen Hı -hı. uyuyoruz... ...öğrenmede de hırs yok... ...yani sınırsız bir evet. hırsımız var... ...kazançta da aynı şekilde... ...zevklerde de öyle... ...yani ne kadının ne erkeğin... ...cinsel ihtirası bitmiyor... Evet. ...yani bitse insanlık biter... ...yani bir noktada pes etmiyor insanlık... ...yani en yaşlı... ...yüz yaşında bir insan bile... ...alın bu paraları ne yapayım... ...bundan sonra bakkala gidecek takatım da kalmadı... ...dediğini duydunuz mu hiç? Demiyor evet... 100 Demiyor. yaşındaki bir insanın mal hırsıyla... On yaşındaki bir çocuğun oyuncak hırsı aynı duruyor. Bu bizim yaratılışımızda var. Din Allah de... vermiş bunu. Sen... Vermiş ama niye vermiş? Hem bu mümin insanın hayatta ilerlemesini sağlıyor... ...hem Allah imtihan ediyor. Evet. Doyumsuz bir beyin vermiş. Helallerle yetinip yetinmeyeceğini görmek istiyor kulunun. Mesela herkese geçinceye kadar paradan sonra... ...merak etmeyeceği, hırslı olmayacağı... ...bir hayat verse imtihan etmezdi Allah o zaman. Evet. Yani nasıl faizle imtihan edecek Allah? Boyasıya kazanma hırsı verdiği için... ...faiz barajına takılıp takılmayacağımıza bakıyor. Mesela insanoğlu... ...üç kere teşekkür ediyorsun... ...tamam seninle dost kalıyor... ...yok böyle hep teşekkür istiyor İzzaroğlu. Hep alttan al istiyor. Bu sefer senin kibirlenip... ...kibirlenmeyeceğini ölçüyor allah Teala. Yani bunlar... Allah Teala'nın boşu boşuna içimize koyduğu şeyler değil bunlar. Korkunç bir dencek boyutta cinsel ihtiras koymuş. İnsanlık 7 milyar olsun diye. Belki 14 Burada milyar hocam, olacak. Ya yani insanın hayatında işte sapmalar, sunlar. Onu bunu. anlatıyor. Ona Aynen. geleyim hocam. Bundan sonra isterseniz buyrun. sorun. Din konusunda da meraklar fıtratımızda var bizim. Gelip de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sana Cebrail nasıl geliyor bir anlat bana diye sormuş ashabe. Bu bir evet. meraktı. Merak var evet. Ondan sonra efendimiz ne buyuruyor? Şeytan size gelip merakınızı kışkırtıp Allah nasıl diye soracak dikkat edin diyor. Ee, bu soruya şöyle cevap verin diyor. Yani ashab-ı kiram da insan sormamış değil ya. Yani. Sordular. Ama bir baktılar ki her soru sorulmuyor. Evet. Bir yerde durmak gerekiyor. Orada durdular bu sefer. Yani bizim zengin olma itirasımızla ilgili hırsımızın varlığı gibi evimizin boyasını merak ettiğimiz gibi işte faturasını merak ettiğimiz gibi itikadımız konusunda da meraklarımız olacak. İblisin en avantajlı tarafı da bu zaten o meraklarımıza doğru sürekli reklam getiriyor yolda giderken dedik ya tabelaları niye çıkarıyor mesela filan mola yeri burada kebap var diyor kendin pişir kendin ye var diyor evet. şoföre sağ kıvır sana diyor ne diyor mesela 3 kilometre sonra filan kebapçı var burada diyor evet. iblis de sen böyle inanıyorsun iman ediyorsun filan yerde şu sorunla karşılaşacaksın aç bir bak ansiklopedden istersen diyor, diyor. Evet. mümin kim peki amentü billah deyip ansiklopediye bir daha bakmayan adam çünkü baktıkça artı ve eksi eşit çekilde sana geliyor. Yani internet gibi menfaatli, mezarra her şey geliyor sana oradan. Sen bu arada seçimde zorlandığın olabiliyor. Onun için bizim iman hayatımızda, kulluğumuzda diyelim daha kapsamlı bir kelime olsun. Kulluğumuzda zihin dünyamıza belli soruların gelmesi. Batıl tarafından belli akımların bizi sürekli sıkıştırması. İşte filan izimlerin oluşması. Gençliği bir dalganın alıp götürmeye çalışması. Bütün bunlar anormal şeyler değil. Hayatın içinde normal bunlar. Bankanın karşımıza çıkması gibi bir şey. Sapık bir fırkanın çıkması. Yalnız banka çıkmasına rağmen ben helal kazancımdan başkasını yemem diyoruz. Sapık bir fırka bir ideoloji getirdiği zaman da ashab Kiram'ın inanmadığı şeylerden ben anlamam deyip yola devam etmem gerekiyor. İkisi de ...benim insan yapımdan kaynaklanıyor. Mesela... ...evli bir insan helal, iffetiyle... ...ailesiyle yaşıyor. Hiç mi önüne haram çıkmıyor? Aynı sokaklarda yaşıyoruz. O da haram gül ama... ...Allah'a Allah sığınırım deyip evine kaçıyor değil mi Müslüman? Evet. Akidesiyle ilgili, imanıyle ilgili... ...Kur'an'ıyla ilgili bir fitne çıktığında da... ...aynısını yapacak. Mesela en bariz örnek... ...bu zamanda tuttu ne yaptılar? Kadın konusunu öne çıkardılar... ...neredeyse Kur'an-ı Kerim'den 20'ye yakın ayeti... ...kadınlar rahatsız olmasın diye çıkaralım diyecekler. Evet. E bu bu asrın bir fitnesi. 10 sene sonra adı şahına anılmayacak bunu belki. Kimse Kur'an'dan bir harf bile çıkaramayacak Allah'ın izniyle. Koruma altında Kur'an-ı Kerim. En azından bir mümin Allah'ın izniyle Kur'an'ı koruyacak. Bir hafızımız yaşadığı sürece Kur'an'dan bir şey olmayacak demektir. Ama bu dalga pek çok reklama aldığını pişmiş... ...kendin pişir, kendin kebap ya salonuna girenleri olacak bunun. Yani bir grubu götürecek evet, iblesi Hocam az bir zaman kaldı Şunu belki son olarak <gülüyor> e, Konuşsak diyorum Yani insanın hayatında Bir takım kırılmalar Olabilir yani davranışlarımızda İslam'ın e, istemediği davranışlar Ama akide Konusu inanç konusu Temel amentü konusu Çok daha hassas Olmamalı evet, ama onda da olabilir o, yani orada mesela neye dikkat etmeli? Diyelim ki Allah Teala'ya imanda ne asla olmamalı? Bunu... 1, 2, 5, 100 kaç evet. sayarsan. Bunun 99'u şu. Allah, Peygamber ve Kur'an'ı konuşmayacaksın. Evet. İman edip teslim olacaksın. Teslim olacaksın. Konuştukça riskin artıyor. Evet her konuşma batıl değil. Evet. Ama Allah Teala hakkında... ...şöyle miydi böyle mi... ...konuştukça sıkıntıya giriyorsun... ...risk alanını artırıyorsun... ...çünkü yüzde yüz arınmış bir iman... ...tartışmasız iman cennete koyuyor... ...o imanın... ...aralarında sorular girdikçe... ...tartışma girdikçe cennet riske giriyor bu sefer... ...evet hep kafir oluyor değil... ...imandan çıkıyor değil... ...ama çıkanlar... ...beyin yürüttükleri için çıkıyorlar... ...mesela fıkıh konusunda... Şafi mezhebindeki bu hüküm Malikilere göre böyledir. Bu tartışmanın bir riski yok. yok. Hele ilim talebesiyse mesela ilahiyatta okuyan talebe bunları konuşmalı ki ilmi kabiliyeti gelişsin. Evet. Edebini koruyarak Maliki mezhebinin şu konusunu, şu ayete daha uydurdum diyecek egzersiz yapacak. Ama Allah konusunda, Kur'an'ımızın umumu konusunda, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti hususunda, onları bize emanet eden ashab-ı kiram konusunda ileri geri konuşma yok. İyi niyetle de olsa bu konuşma risk taşıyor. Bu risk kafirlik değilse de kafirler böyle düştüler bu batağa diyoruz. Onun için tertemiz iman bu üç konu Allah, peygamber ve Kur'an ve onların ambalajı gibi duran ashab-ı kiram. Bu konuları konuşmayacağız. Ashab-ı kiramı da ashab ilave Ashab-ı kirama ettiriniz. giriş iblisin açılım merkezidir. Ashabı konuşturdukça cüretin artıyor Peygamberi konuşuyorsun evet. Ona inen Kur'an'ı konuşuyorsun O ayet mensup muydu değil miydi bir tartışmaya giriyorsun Kendini iblisin kucağında buluyorsun bu sefer Onun için ashab-ı kiramı dokunmayacağız Masum değiller, peygamber değiller Ama ashab-ı kiram bizim öyle oturup da muhabbet edeceğimiz tipte de değiller Bir de belki bu konuşmanın başından beri yani iblisin hilelerini şey yaptınız ona karşı da teyakkuz herhalde değil mi? Teyakkuz. Belki iblisin hilelerini de bir ayrı konuşmamız lazım üstadım. Çünkü iblisin hileleri deyince hep çıplak kadın getiriyor eski menkıbelerde olduğu gibi öyle değil yani. İblis de modernleşiyor. <gülüyor> evet. İblis de ve art niyetti de değil samimi dostça da geliyor bazen. E bunu da unutmamak lazım. Evet. Hocam Allah razı olsun teşekkür Abi, ederiz efendim. değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programında Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik Bendeniz Ahmet Taş getiren Biraz e, kalbi hassasiyetlerimizi konuştuk Amentu konusundaki e, hassasiyetlerimizi konuştuk e, Bu teyakkuz bütün zamanlarda müminin üzerinde hassasiyetle durması gereken bir teyakkuz halidir. İblise karşı kalbi donanımı konuştuk. İnşallah bir başka programda iblisin hilelerini konuşalım dedi hocam. İnşallah diyelim ve hayırlı günler dileyelim. Allah'a emanet olunuz efendim.